Zulüm ulaşmışken arşa Çok mu daha? Zulüm ulaşmışken arşa Çok mu daha? Zillet kansere dönüştü Dur yedim dur dur Dur Allah aşkına Dur Allah aşkına Bir ışık olsun bul ver kalma yolundan geride bir ışık olsun bulver kalma yolundan geride alemde ziya kalmazsa ol yedim ol ol ol Allah aşkına ol Allah aşkına gönlünde yakmış aleyi Allah için çek çileyi Gönlünde yak meşaleyi Allah için çek çileyi Engelleri aşıp raha Var yiğidim var var Var Allah aşkına Var Allah aşkına Hakkın olan gür sesi Haykır ki yücelsin sende Hakkın olan gür sesi Haykır ki yücelsin sende Müslümanın bin derdini Sar yiğidim, sar sar Sar Allah aşkına Sar Allah aşkına Bizi bize düşürenden Özümüzü sömürenden Bizi bize düşürenden Özümüzü sönürenden, bunca yılın hesabını Gör yiğidim, gör gör, gör Allah aşkına, gör Allah aşkına Seller gibi kan döküldü, kurban olup can verildi Seller gibi kan döküldü Kurban olup can verildi Yapış küfrün yakasından Sor yiğidim sor sor Sor Allah aşkına Sor Allah aşkına Öz vatanın sana gurbet Hal kalmadı sabret sabret Öz vatanın sana gurbet halk almadı sabret sabret Bıçak kemiğe dayandı Vur yedin vur vur Vur Allah aşkına Vur Allah aşkına